ELZEM ÖLÇÜLER Zamanımızda zulüm, masiyet, nifak, kötü ahlak umumlaştığı için birçok mekruhlardan sakınmak zor ise de, haramı işlemekten sakınmak için her mümin cüz'i iradesini harcayarak tahrimi mekruhlardan sakınmak mecburiyetindedir. Haram ve helalin delilleri tearuz ettiği zaman, haramın helale galebe çalmasından dolayı haramın delili tercih edilir. Bu takdirde o şey terk edilir. Şu haram mıdır, helal midir diye tereddüt ettiğimiz zaman, meselenin hükmü şüpheden ari bir surette görülmediği müddetçe ondan sakınmak gerekir. Buhari'nin de tahriş ettiği, Ebi Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Seyati alen la yubali'l-mer'u ma halali em minl İnsanların başına öyle bir zaman gelir ki o zamanda kişi aldığı şeyin eşit malın helalden yahut haramdan olduğuna iltifat etmez. Evet, bu zaman gelmiştir. Hayat şartlarının hücumundan birçok insan, maişetin derdine düşerek kazancının helalden veya haramdan olduğuna bakmamaktadır. Onun nazarında helalden veya haramdan almak eşittir. Bu hal korkunç bir tehlikedir. Bunun için her Müslüman aşağıda verilen ölçüleri bilmelidir. Aşağıda aldığımız ölçüler Hindiyye'den, Gamz-ı uyun ve başka fıkıh ve usul kitaplarındandır. Kısm-ı azamisi i̇bn toplamış olduğu kaidelerdendir. İbn-i Mesud'dan gelen bir hadisi şerifte Muşarun İleyh şöyle buyurmuştur. Mectema halalun ve haramun illa galabal haramul halale. Bir araya gelen herhangi bir helal ve haram yoktur ki o haram o helale galebe çalmamış olsun. Zeyneddin el-Iraqi Tahriju Minhajul Usul adlı eserinde bu hadisin asılsız olduğunu söylediyse de El-Eşbah ve Nezair adlı eserde bu hadis usul kaidelerinden sayılıp birçok meseleler ona bina edilmiştir. Şafii mezhebinde olan ulema dediler ki, eğer farzlar haram bir şeyle karışmış olsa, farz tarafına riayet edilir. 1. Mesela, Müslümanların ölüleriyle küffarın ölüleri birbirine karıştıkları zaman, hepsi üzerine namaz kılınır. Ancak niyetle ayırt edilir. Nitekim Beyhaki bu mesele için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerle Müslümanların karışık oturdukları bir meclise uğrarken o meclise selam vermesiyle istidlal etmiştir. 2. Müslüman şehitleri düşmanla karışmış olsalar hepsinin yıkanması, üzerlerinde namaz kılınması vacip olur. Halbuki küffar üzerinde namaz kılmak haram idi. 3. Başın bir cüz'ünü açmaksızın yüzün açılması imkansız olduğu halde, ihramda kadının yüzünün açılması vaciptir. Namazda başın örtülmesi farzdır. Bu takdirde kadın namaz kıldığı zaman bu farzı yerine getirir. Namazın haricinde ise yüzünü açar. 4. Leşten yemek haram olduğu halde, bir kimse ölümle karşı karşıya kalırsa, ihtiyaç kadar leşten yer. 5. Kadının tek başına seferi haram olduğu halde, küffar diyarındaki bir kadına, İslam diyarına hicret etmesi vaciptir. Hanefi uleması ise, bir araya gelen herhangi bir helal ve haram yoktur ki, o haram, o helale, galebe çalmamış olsun. Hikmetli sözünden birçok meseleleri tahriş ettiler. 1- Leke minel ha'iddi ma fevkal izari Örtünün üstünden, hayızlıdan faydalanmak lehindedir. Mealindeki hadise mebni, haramdan sakınmak için helali terk etmek evladır. Çünkü bu hadis, Dizle göbeğin arasından faydalanmanın haramlığını ifade etmektedir. Dizle göbek arasından sakınmak için, Örtülü olsa dahi oynaşmaktan sakınmak güzeldir. Her ne kadar İmam Muhammed, اِسْنَعُوا كُلَّ şeyin illen nikah'a, Temastan başka her şeyi yapınız. Mealindeki hadise mebni, Kanın bulaştığı yerden sakınmak şartıyla, örtü üzerinden faydalanmak caizdir diye hükmettiyse de, örtü üzerinden olsa dahi, hayz halinde dizle göbek arasından faydalanmak haramdır diye İmam Azam, Ebu Yusuf, İmam Malik ve İmam Şafii rahimahumullah hükmettiler. 2. Mahremi, mahdud kadınlara karışan bir kimsenin, Onlarla evlenmesi helal olmaz. Çünkü onlardan biriyle evlendiği takdirde harama girme ihtimali vardır. Bu takdirde evlenmeye mecbur olursa o mahdud kadınlardan birini tatlik eder. Sonra onlardan biriyle evlenebilir diye bazı müçtehitler hükmettiler. Zina etmeye mahkum olmadığı müddetçe sakınmak gerekir. Mahkum olduğu takdirde bu alimlerin sözüyle amel etmesi güzeldir. 3. Her ne kadar hayvan annesine tabidir denildiyse de, birinin eti haram olan iki hayvan arasından doğan hayvanı yemekten sakınmak gerekir. Çünkü Esah kavle göre köpekle koyun arasından doğan kuzunun eti yenmez. Böylece de katır yenmez. Bazı ulema, bu takdirde hüküm, o hayvanın annesi nedir? Mesela, annesi koyun olan yavru, ot yerse yenir, et yerse yenmez dediler. Nitekim hidaye ve şerhlerinde böyle denilmiştir. Fakat bu mesele katırla menkuz olduğundan, yenmesi helal değildir denilir. Zaruret olmadıkça, yenmesi helal olmaz 4. Boğazlanan hayvanların eti boğazlanmayan hayvanların etleriyle karışıp ikisini birbirinden ayırt etmeye imkan yoksa eşit olurlarsa dahi bundan sakınmak vaciptir Boğazlanmamış hayvanların iç yağı zeytin yağıyla karıştırıldığı zamanda da hüküm böyledir Böylece eşeğin sütüyle ineğin sütü birbirine benzerse, yine sakınmak vacip olur. Yine bir adamın zevcesi, mahdut bir kadın topluluğuyla karışırsa, onlardan biriyle temasta bulunamaz. Ancak onlardan birini tatlik ederse, bu takdirde tatliki, zevcesini tayin yerinde olduğu için onlardan biriyle nikahla buluşabilir. 5. Vurulan av, duvara çarpıp yere düştüğü takdirde haram olur. Çünkü duvara çarpmakla yahut suya girmekle ölmesi muhtemeldir. Ama yere düştükten sonra duvara çarpar yahut suya girerse bu takdirde helal olur. 6. Necis kaplar temiz kaplara karışırsa, necis kaplar az ise araştırma caizdir. Kişi içtihadına mebni, zannı galiple temizliğine hükmettiğinden başkasını döker. Ama burada ihtiyat hepsinin dökülmesi ve teyemmüm etmektir. Nitekim temiz kaplar az olduğu zamanda da hüküm budur. Yani hepsini dökmek. Aynı zamanda Necis çamaşırlarla temiz çamaşırlar birbirine karıştırılırsa kullanılması caizdir. Çünkü necis kapları kullanmamakta abdest yerine teyemmüm geçer. Fakat temiz olmayan elbiseleri terk etmekte setri avret yerine geçecek bir şey yoktur. Demek necis kaplarla necis çamaşır arasında fark vardır. Aynı zamanda İpekle ketenden karıştırılmış elbisenin giyilmesinin terki güzeldir. i̇bn diyor ki, ''Eğer ipekle keten eşit olsa yahut da ipek az olsa kullanılması helal olur. Seferde kapları arkadaşlarının kabıyla karışıp, kendi kabını tanıyamayan kimsenin hükmü de böyledir. Yani arkadaşlarının gıyabında kapları kullanamaz.'' Bazılar burada içtihat eder. Bazılar arkadaşının gelmesini bekler dediler. Ama zaruret hasıl olursa kullanmak caizdir. Hanefi uleması, tefsir kitaplarına ellemesi caiz dediler. Kur'an lafızlarının tefsirden, Yahut tefsirin Kur'an lafızlarından fazla olması hususunda bir izahatta bulunmamışlardır. Fakat Şafii uleması bunu izah ettiler. Dediler ki: Tefsir Kur'an lafızlarından fazlaysa abdest sizin ellemesi caizdir. Kur'an lafızları fazlaysa caiz değildir. Hanefi yol mezhep olanın da bununla amel etmesi güzeldir. 7. Koyuna şarap içirildiği takdirde, içirildiği saatte boğazlanırsa, kerahetsiz helaldir diye bezzaziyede yazılmıştır. Lakin kaide bunun haramlığını gerektirir. Fakat birkaç gün haram yemden ona verilirse, eti ve sütü haram olmaz. Takvanın üstünlüğü bunun terkini gerektirir. Şarap ve yemden bir saat geçtikten sonra boğazlanırsa, tahrimi kerahetle helal olur. Çünkü bu surette şarap ve yem, etine sirayet etmiştir. Akıcı bir şey, mesela ayran, gül suyu, mutlak suya karışırsa, itibar galip olanadır. Mesela su fazlaysa, onunla abdest almak caizdir. El-Bedâya ve da ikisi eşit olurlarsa, mesela bir kilogram su, bir kilogram gül suyuyla karıştırılmış olursa, ihtiyaten ondan abdest almak caiz değildir denilmektedir. 8. Hediye verenin malının çoğu helal ise, hediyesinin kabul edilmesinde evinde yemek yemekte be'is yoktur. Verilen hediyenin yahut yemeğin haramdan olduğu belli olursa yahut malın çoğu haram olursa hediyesi kabul edilmez ve evinde yenmez. Ancak sana takdim ettiğim hediye yahut yemek helaldir, mirasla aldım yahut borç ettim dediyse hülvaniye göre caizdir. Nitekim İmam Ebu'l-Kasım el Hakim hükümdarların hediyelerini alırdı. İmam Ebu Yusuf da İmam Azam'dan böyle nakletmiştir. Yine İmam Azam'dan gelen bir nakle göre, hükümdar ve zalimlerin takdim ettikleri yemek ve hediyelerine müptela olan kimse araştırır. Yani kalbinden fetvayı talep eder zann galiple helal olması kalbine gelirse, kabul eder ve yer. Aksi takdirde sakınır. İmamın delili, kendisinin de tahriş ettiği, Vabise radıyallahu anh'tan gelen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu şu hadisi şeriftir. İstefti kalbeke selaten El birru metmeennet ileyhin nefsu. مطمئن الیه القلب والایثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر Kalbine muhalif insanlar sana fetva verseler dahi nefsinden fetvayı talep et kalbinden fetvayı talep et Üç kere Bir, nefsin ondan sükunet bulduğu kalbin de ona sükunet bulduğu şeydir Günah ise, nefsinde gıcırtı yapan ve göğsünde dolaşandır. 1- Her hayrın kemalidir. İthim, şer'an mezmum olan her günahtır. İmam-ı Azam rahimehullah kamil takva derecesinde olana göre bunu söylemiştir. Bu takdirde salik, kalp latifesi çalıştığı vakitte kalbinden fetvayı talep edebilir. Zira İbnü Necemi'nin de tasrih ettiği üzere kalbi özleşmiş olan bir kimse Allah Teala'nın nuruyla bakar. Ferasetiyle helal ve haramı yahut mekruhu birbirinden tefrik eder. Bu takdirde kalbinden aldığı fetva ile itikaden amel edebilir. Nitekim Kadı Beydavi de Mesabih'in şerhinde diyor ki: Salike bir müşkül olduğu zaman, yahut içinden çıkamadığı bir mesele karşısına çıkarsa, sormayla yahut aklıyla o şeyin haramdan, helalden olduğunu bilemezse, içtihada ehil olduğu vakit içtihat eder. Ehli taklit ise müctehitlerden sorar. Bununla beraber nefsi ondan sükun bulduğu ve kalbi de şüpheden arındığı zaman, kalbine göre amel eder. Şayet, taklit ettiği müctehitten fetva alsa dahi, kalbi onu reddederse, yahut şüpheye düşerse, o işi bırakır. Bu vera ve ihtiyat yoludur. Turebeşti diyor ki, korkunç olayda olduğu gibi, müminin kalbi harama karşı pat pat atar ve nefsi korkar. İşte bu hisle helal ve haramı birbirinden tefrik eder. Helalde ise kalbi hoşnut olur. Nefsi de o işin yapılmasında rahat olur. İşte bir, nefsin hoşnut olduğu ve kalbin sükunet bulduğu şeydir. İsim, kalbi hoplatan ve nefsi korkutan şeydir. Demek takva dairesinde olanlar daha ihtiyatlıdırlar. Bu dairede hareket edenler hak ve hidayet üzerindedirler. Turebeşti'nin bu sözü çok doğrudur. Tecrübe bedava. Mesela gıybet yapıldığı yahut nazar edildiği zaman yahut başka bir günah yani en küçük günah işlendiği zaman bir müminin kalbi korkunç olayı gördüğü gibi çarparsa ve nefsi korkarsa işte bu kimse kalbinden fetvayı talep eder. Aksi takdirde kalbi kalp olduğu için kalbinden fetvayı talep edemez. Konuya dönelim. İbnü i Cerir'in ettiği i̇bn Ömer'den gelen bir hadis-i şerifte Muşarun İleyh diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den benim komşum var, faiz yiyor, bazen yemeğine beni davet ediyor, ona gidebilir miyim diye sordum. Naam, evet buyurdu. Yine Taberi İbn-i Cerir'in tehzib Asar'da tahric ettiği zir'den gelen bir hadisi şerifte bir adam i̇bn Mes'ud radıyallahu anh'a gelerek, Gerçekte benim faiz yiyen bir komşum var. Beni davet eder. Ben onun yemeğinden yiyebilir miyim diye sorar. Bunun üzerine İbnü Mesud, evet, yemeğin faydası sana, günahı onadır buyurur. Yine İbnü Cerir'in tahriç ettiği Haris bin Süveyit'ten gelen hadisi şerifte, bir adam İbnü Mesud'dan, Gerçekte benim bir komşum var. Faizden sakınmaz. Yaramaz işlerden sakınmaz. Fakat bizi yemeğine davet ediyor. Bazen de ondan ödünç almaya mecbur oluyoruz. Bu hususta ne buyurursun? Diye sormuş. Bunun üzerine i̇bn Mesud şöyle buyurmuştur. Seni yemeğine davet ettiği zaman icabet et. İhtiyacın olduğu zaman ondan ödünç al. Çünkü onun vebali kendisine, ve faydası sanadır. Hasılı kelam, bizim zamanımızda haramın galebe çalmasından dolayı, takdim edilen yemek veya paranın haram olduğu bilinmezse, yenmesi ve alınması caiz olur. Çünkü biz toplum olarak bu belanın dolusuna yakalanmışızdır. Nitekim El-Kunya adlı eserin, kerahat bahsinde şöyle denilmektedir. Çarşıdaki alışveriş haram olduğu zaman, zannı galiple haramın fazla olduğunu bilen bir kimsenin alıştan sakınması güzeldir. Lakin bununla beraber onu alırsa o helaldir. Çünkü aldığı malın helale tesadüf etmesi mümkündür. İşte Hamevi burada diyor ki, Çünkü eşyada asıl ibaha idi. Amma Temir Taşi'nin, Mesail-ül muteferrika bahsinde olduğu gibi, helal harama karışıp bir kişinin malının çoğu ribadan, rüşvetten, ganimete alınan maldan, haram kazançtan, gasptan, çalınandan, hiyanetten, yetimlerin malından ve benzer gayrimeşru yollardan kazanılmış ise, bu takdirde hiçbir kimsenin onunla alışveriş yapması, Ondan ödünç alması, hediyesini kabul etmesi, evinde yemek yemesi asla caiz olmaz. Zira bunda alınan şeyin harama tesadüf etmesi kuvvetli ihtimal ile muhtemeldir. Böylece zekat, sadaka ve öşür vermekten sakınıp, malında şüphe olan kimseden de bunlar kabul edilmez. Çünkü bu takdirde de fakirin malını elinden almıştır. Vasfettiğimiz haramın galip olması ve belirtiler olmadığı takdirde, halkın elindeki malın helalliğine hükmetmek gerekir. Çünkü zahire hükmetmek lazımdır. Anladığım kadarıyla, toplumdan alınan ile şahıstan alınan hediyeler arasında fark vardır. Toplum hakkında, Üstnü zannına mebni zahire hükmederek aldığım kısım helale tesadüf etmiştir diye hükmedilebilir. Ama yukarıda Hamevi'nin vasfettiği gibi bir kişinin malının çoğu haram ise yahut büs bütün haramdan sakınmıyorsa ondan hediye almak ve hatta alışveriş yapmak asla caiz değildir. Çünkü bunda gevşeklik göstermek dini salabeti zedeler ve harama sevk eder.